Bundan sonraki hadis-i şerif اِذَا erada اَهَدُكُمْ en يَذْهَبَ ilal الْخَلَاءِ وَاُقِيمَةِ الصَّلَاتُ فَا لِيَذْهَبْ اِلَى Bu da, efendim, Ahved-i Behanbel'den, Ebu Davut'tan, ve diğer kaynaklardan Abdullah, Abdullah İbn-i Erkam rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Sizden biriniz diyor Peygamber Efendimiz İza erade ahadüküm, sizden biriniz isterse, en yezhebe ilel halai. Helaya gitmek isterse. Helâ dediğimiz hı harfiyle yazılıyor eski Arapçada. Hala ne demek? Helâ, yani yüz numara. Tuvalet diyoruz şimdi. Ne demek aslında? Boşluk demek. Mele. kalabalık yer demek. Mesela burası mele. Şu anda insanlar dolu olduğundan caminin içi böyle. Eğer hiç kimse olmayan tenha bir yer olsa oraya da hala derler. Yani tenha yer demek. Kimsenin olmadığı yer demek. Yani güzel söylemişler sözü. Tenha yere gitti. Yani şeyi doğrudan doluya asıl adıyla söylemiyorlar. Kibarca söylüyorlar. Hala. Yani tenha yere gitti. Veya daha başka bir güzel söyleme yerleşmiş. Mesela abdest bozmaya gidiyor. Demek ki devamlı Atesli geziyor Mubarekler. Daima abdesti geziyor. Malum yüz numaraya gittiği zaman abdesti bozulacak. Nereye gitti? Ahmet Efendi'yi göremiyorum ya. Az önce buradaydı filan. Abdest bozmaya gitti. Yani abdesti var. Abdesti <gülüyor> yani affedersiniz şiş etmeye gitti filan deniyor yani. Böyle kibar bir tarzda. Şimdi sizden biriniz halaya yani tenaya gitmek isterse maksat büyük veya küçük abdest bozmak demek yani bu. Abdest bozmak aslında. Ee, ve kıymet-i salah namazında kavmeti getirebilmişler. Ne olacak şimdi? Mevzun Allahu Ekber, Allahu Ekber demeye başladı. Sen de yüz numaraya gitmek istiyordun. Sıkışıklık vardı ki, ihtiyaç vardı ki ihtiyacını görmek için oraya gitmek istiyordun. Ne yapacaksın şimdi? Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifindeki tavsiyesi diyor ki yüz numaraya git efendim işini gör yani e, vakit çıkma tehlikesi yoksa diye izah vermiş burada şeyimiz ve ben demiş yani menduktur demiş bu e, sünnet-i daha uygundur yani insan Namazı nasıl kılacak muhterem kardeşlerim? Huzur içinde kılacak. Aşağısı sıkışmış, karnı şişmiş, efendim gaz var vesaire. Ya şu namaz gitse de, hoca selam verse de, pabucumu kapsam da, yüz numaraya gitsem de olmaz. Yani rahat olacak, huzurlu olacak, aklı başka bir yerde olmayacak. Bak, Peygamber Efendimiz diyor ki, camiye girdiniz. Allah'a ekber dedi, rüfiye vardı imam. Eyvah! Feket takıyor, Patıp kütür, patıp kütür, patıp kütür. Yarı şafağı gibi güp güp güp güp böyle cemaat olduğu yerde sallanıyor. Tahtaysa zemin. Onu Allah! <gülüyor> Sübhane Rabbil Ne oluyor? Böyle yapma diyor Peygamber Efendimiz. Yani vakar ve sekine ile yürür. Yani sakin sakin yürü. Yetiştiğin kadarını imamla kılarsın. Yetişemediğinde ödersin. Arkasından tamamlarsın yani. İmam selam verdikten sonra. Yani rekatı kaçırmayacağım diye gayri ciddi bir telaşı uygun görmüyor Peygamber Efendimiz. Vakit var, durum müsait, ezen okunmuş, kâhmet giytiriliyor, yüz numara ihtiyacı var adamda, ne yapacak? Mendup olan yüz numaraya gidecek, sıkıntıya gidebilir. Çünkü sıkıntıyla namaz kılmak meklub, doğru değil, atas sıkışıklığıyla vesaire. Tabii işin doğrusu nedir? namaz vakti daha girmeden önce bu sıkışıklığı gidermek, güzelce afres almak, hele hele ezandan önce camiye gelmek. Böyle insanların mükafatı çok fazla oluyor. Ezan okunduğu zaman geldiği zaman onun altında oluyor mükafatı. Artık en sonunda geldiği zaman daha da sadece cemaat sevabı almış olur. Bir büyük zat demiş ki, benim benim mescidime sakalar gelmesin. Çok bala. Hamallar da gelmesin. Hadi. Meslek ayırımı yapıyor. E yani hep zenginler mi gelsin yani? Avcılar da gelmesin. Allah Allah. Ki, ne demek bu? Demiş ki, yani hocam bazı meslek erbabını sevmiyorsun, onlar gelmesin diye ayırımı mı yapıyorsun cemaatte? Hayır. Saka dediğim, küçük akresi sıkışmış, su taşıyor yanında. Yani... Hani eskiden çeşmelerden suyu doldurup da evler mus yok yoktu şey yoktu su geliyor ya su taşıyor yanında sakalar gelmesin yani ne öyle namazını kılıyor aklı yüz numara mı sonra hamallar gelmesin herkese yine tabii büyük aklısı var filan sonra avcılar gelmesin Allah diyor namaza duruyor gözü fıldır fıldır o tarafta o tarafta kuş, kuş mu arıyorsun vuracak mısın elinde çiftse mi var nişan mı alacaksın? Ne oluyor? Avcı mısın sen? Yani alma alıyorsun. arıyorsun. Yani böyle yapmasın demek istemiş. Namaz Allah'ın huzurunda durmaktır. Ciddi bir ibadettir. Yani bu gibi hafiflikler olmasın diye onlar söylemiş diye bir kitapta okumuştum. Duymuştum veya. İza erade ehadüküm seferen sen yüceldim ala isvanimi ve innal lahe yeziduhu kayra. 14. hadis. Efendim buyuruyor ki peygamber aleyhisselam ila eradi ehatetim seferen sizden biriniz yolculuk isterse sefere çıkmak isterse Hz. Muhammed aleyhibanî kardeşlerine selam versin. Selam versin yani esselam aleyküm alâsım aldık ben yolculuğa çıkıyorum filan diye böyle bir vedalaşma ve bir e, hatır sormak şey gibi oluyor. Efendim. <gülüyor> Fe innallaha bir bidavetihim hayra. Çünkü onların duasına Allah onun hayrını arttırır. O yolculukta hayırlar karşılaşacağı hayırları arttırır. Hayrını arttırır. Duasını almış oluyor kardeşlerinin. Davet burada dua manasına. O selam verdiği Allah'a sınanlı dediği efendim konuştuğu kardeşlerinle seferini söylediği için Allah hayırlı yolculuk versin. Sıhhat afiyet üzere olasın. Allah elhamdeler göstermesin. Allah şerini vesedersin. O da bir şey yok diyecek tabii. O seyahate çıktı diye. Onların duası hürmetine onun hayrını Allah arttırır. Onun için selam vers diye bildiriyor. Tabii yolculuğa çıkmanın adabı vardır. İncelikleri vardır. Her şeyin adabı vardır. Et turku ''Küllüha adabı. Tarikatların hepsinin en önemli vasfı nedir? Adaba riayet etmek. Derviş nedir? Adaba riayet eden zarif insandır, edepli insandır, müeddet insandır. <gülüyor> Selamın adabı vardır, arkadaşlığın adabı vardır, yolculuğun adabı vardır, yemek yemenin adabı vardır, oturmanın adabı vardır, konuşmanın adabı vardır nikahlanmanın adabı vardır, zifafın adabı vardır, efendim, evlenmenin adabı vardır, çocuk yetiştirmenin adabı vardır. Allah razı olsun, bir eski müftülerden, çarşamba müftüsü, bir mübarek sahib, Mecmâül Adab demiş, bu İslami edepleri bir kitapta toplamış, çok severim ben o kitabı. Yani yemek yemek nasıl olacak? Eve girmek nasıl olacak? İşe başlamak nasıl olacak? Dükkanı açmak nasıl olacak? Her sabah, Besmele ile açılır, dükkanımız Rahman diyecek sağ ayağıyla girecek, dua edecek bilmem şöyle olacak, böyle olacak filan. işte her şeyin adabı var sefere çıkan insan da tabii mümkünse bir iki arkadaş bulacak, öyle çıkacak yola iki üç arkadaşla çıkacak bir kişiyle gidenin başına çok tehlike gelebilir iki kişiyle giden kafi değil en aşağı üç kişiyle gidecek Tabi sefer dediğimiz, böyle en aşağı üç günlük mesafe, namazda iki mekat kılmazsa senat olacak mesafe. Efendim, böyle yolda arkadaşlar. Errafik sümmet tarih. Önce yol arkadaşını tespit edecek, sonra yola çıkacak. El elcar kablet Ev almadan evvel komşuyu düşünecek. Ben burada bir ev alıyorum, bahçeli güzel, iki katlı, havuzlu, havuzlu yeşillik, manzarası güzel, parası kerefil. Komşular nasıl? Komşular nasıl? Etraf nasıl? Hain mi? Zalim mi? Müslüm mi? Mü, kafir mi? İyi mi? Kötü mü? Ayyaş mı? Sarhoş mu? Namuslu mu? Namussuz mu? Önce komşu demişler. Büyüklerimizin. Hadis-i şeriflerde de var bu. Büyüklerimizin tavsiyesi. Evden önce komşu, yoldan evvel yol arkadaşı demişler. İyi bir arkadaşı seçecek. Efendim yola tabi efendim, dua ederek evinden çıkacak, Bismillahi ve billahi tevekkeltu alallah. Allah'ın adıyla yola çıkıyorum diyecek, Allah'a dayandım, Allah'a tevekkül ettim diyecek filan. Yolda da arkadaşlarına gitmeden evvel selam Aleyküm, Allah'ını aldık, ben bir sefere çıkıyorum diyecek. Onlar da ona dua edecekler, öyle çıkacak. Yolculuğun adabı bu. Tabi hac yolculuğu filanse, bir de helalleşmesi, şey yapması da uygun olur. Ben hacca gidiyorum. Hakkını helal et. Borcum varsa öde filan böyle. Hatta bazı insanlar haç yolculuğunun helal parayla olması dolayısıyla kendi kazançlarında şüphe varsa filan diye giderlenmiş bir arkadaşına bana borç ver. Boş para çünkü helaldir. Bana borç ver derlermiş. Borç parayla yani işlerini görülenmiş Borçlanıyor. Kendi parasıyla borcunu ödeyor ama borç parasıyla hacca gidiyor. Yani o temiz para olsun diye inceliklerine dikkat ederlermiş. Sondan bir önceki hadis, İza erada, ahadetim en yüktiye acahu ardan el yemnaha ilyahu veya yüktihi istirüşü ve rubu. Efendim İbn Abbas radıyallahu anhumadan <gülüyor> taberâni bir etmiş. Diyor ki Peygamber Efendim İza erada, ahadetim en yüktiye acahu ardan. Sizden biriniz, kardeşine bir toprak vermek isterse, kardeşi dediği Müslüman kardeşi, bir toprak vermek isterse, فَلْيَمْنَحَ <gülüyor> اِيَّهُ versin onu. Hepsini, tamamını versin. veya bir <gülüyor> Sülüs olarak, üçte bir olarak, dörtte biri olarak vermesin. Versin tamamını diyor. Bu şey tabii, kira yani e, ziraat için arazisi var arkadaşına vermek istiyor. Efendim çeşitli şeyler konuşuyor. Efendim üçte işte birini veriyor, şu kadarını verdim diyor vesaire. Ver işte tamamen tam kullansın. Diye tavsiye etmiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ziraat için meyvelerini toplamak konusunda böyle işlemek konusunda arazi filan verildiği zaman Başka bir hadis içeride rivayet etmiş bu halden. Sizden birinizin bir toprağı varsa, arazisi varsa onu kendisi ziraatı değerlendirsin. Veyahut da bir arkadaşına versin. Eğer arkadaşı kabul etmek istemezse o zaman elinde tutsun. Ama verecekse arkadaşına verecekse dörtte birini verdim, üçte birini verdim falan demesin. Bir cömertlik göstersin. Tam versin de araziyi o da Rahat rahat kullansın denmiş oluyor. Sonuncu hadisi şerif sayfanın son hadisi şerifi 28. sayfa böylece tamam olmuş oluyor. İsa erette en tarvizi ve peşteri teresen edheme agarra muhacelen mutlakal yedilümler ve inneke tarvem ve kesler. Efendim, Taberani ve Beyhaki Bukhe rədiyyallahü ahlam rivayet etmişler. Efendim, bu son hadisi şerifi. <gülüyor> Muhtelif kaynakları var o kaynaklara bakıyorum. Ee, şöyle, İlâ erâd-ı emtâv muhatabına diyor ki, bu Ukbe'ye dedi, Rabisi olan Ukbe radıyallahu anh'a, Peygamber Efendimiz diyor ki, gaza etmek istediğin zaman, gaza etmek ne demek? Cihada gitmek. Çünkü İslam alemi geniştir, ee, askerlik mecburiyeti Belli bir yaşta insanlar yapacak bu işi, ötekiler yapmayacak gibi de bir şart yoktu. Efendim isteyen Allah rızası için cihad etmenin sevabını kazanmak isteyen, silahını alır, atına biner, gevesine biner, cihada giderdi. Tabi mesela gelip Peygamber Efendimiz'den izin isteyenler var. Ya Resulallah müsaade buyur ben cihada gideyim. Bazılarına sorardı Peygamber Efendimiz, senin... Ailevi durumun nasıl? Annem babam var mı? İşte bir ihtiyar annem var. Abi. Ona bakacak kimse var mı? E yok. O zaman sen ona bak. Cihade gitme. Öncelikle annene bak diye böyle nasihat ettiği oluyordur. Yani serbest sevap kazanmak için, cihad etmek için, gaza etmek için insan karar verirse gidebilir. Şimdi nasıl? Ben savaşmak istiyorum desen, asker askerlik dairesine gitsen. Adam sana bakar, baba sen işine git der. almaz seni yani. veya e, gidemezsin de zaten, belli bir nizam usulüken konulmuş. Eskiden öyle değil. Bak Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz radiyallahu a yaşlıyken gaza ayetini, cihat ayetini okuyunca getirin benim silahımı, şeyimi demiş, yola çıkmış. Öyle mübarekler var ki ömründe. Bir senesini Gaza ile geçiriyor, bir senesini ihtiyaçlarını karşılamak için ticaret yaparak geçiriyor. Kervan alıyor efendim Semerkant'tan Bahara'dan getiriyor, da satıyor mesela. Tabii bu üç ay gitmesi, üç ay gelmesi vesaireler. Bir senesi ticaretle geçiyor, para kazanıyor. Ticaretin de sevabı olduğundan yapıyor ama mutasavvur, kıymetli insan. Hem kimseye muhtaç olmamak için yapıyor, bir hem de doğru sözlü. Dürüst çalışan tüker, şehitlerle, peygamberlerle beraber haşr olacak diye müjdeden dolayı yapıyor. Bir sene cihad ediyor, bir sene ticaret yapıyor. Dürüst, sağlam ticaret. Bir sene de hacca gelirmiş. Kimisi böyle yapıyor yani. Şimdi burada muhatabına diyor ki Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Hazretleri Efendimiz sen gaza etmek istediğin zaman peşleri satın al, teresen bir at bir at satın al Edheme. efendim rengi Yağız olsun hem bir renk adı efendim e, şeyi Yağız ne demekse artık tabi onu da izah etmek lazım Yağız bir at al Egarra e, şeydir e, beyaz, parlak efendim muhacceler efendim mutlaka yedil yümna efendim ön sağ ön ayağı, müstesna ayakları ve alnı beyaz filan demekmiş. Yani atın vasıflarını sayıyor. Atın şöyle şu renkte olması, yağız at olacak parlak olacak efendim ayakları efendim şey olacak, böyle beyazlı beyazla olacak. Böyle bir at, uğurlu ve güzel bir attır. Ve inneke ta'ınem ve teslem böyle bir atla şey yaparsan, sefere çıkarsan o zaman e, e, ganimetlere nail olursun ve başına bir elem keder gelmeden savaş eder. Gazi olarak dönersin diye buyurmuş. <gülüyor> Mutlak mutla kal yedil yumna ey El Khaliyesi min el Bayada mevcudluğu fi basiyetir kavaim. Öteki ayaklarında beyazlık olmasına rağmen sol ya sağ ayağı öyle olmamak yani öteki ayaklarında var sağ ayağında olmamak şartıyla muhacelen efendim e, yani ayakları beyaz demekmiş beyazı e, şöyle ayağının üçte birine kadar çıkan veya yarısına kadar çıkan manasına geliyormuş. ''Ethem'' de şey demek, efendim, ''Yalız'' demek, egar da şey demek, parıltılı, böyle güzel, parlak manasına geliyor. Mesela, Cuma gününe nuraniyetinden dolayı ''Yevmin egar derler. Yani e, ''Gurzeli'' parıltılı. E, gecesine de ''Leyletül'' gazra derler. Yani nurlu, pırıl pırıl gece manasına. Böyle bir at almayı muhatabına Efendimiz tavsiye etmiş. Efsabı şöyle olsun. Sağa ayak hariç ötekiler ayakları beyaz olsun, rengi yavuz olsun. Şu tipte bir at al, o sana uğur getirir, uğurlu olur efendim. Yığırsın. Ganimet elde edersin ve efendim salimen dönersin, selamette olursun. Yani dininde veya bedeninde veyahut efendim maddiyat ve maneviyatında bir bir şey olmaz, selamette olursun diye efendim böyle tavsiye etmiş. Ravilerine baktım, ravileri sağlam hadis-i şerif sıhhatli olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Allahu Teala Hazretleri, tabii bu devirde şimdi atlamakla değil işler, devir değiştikçe şartlar da değişiyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamber Allahu Teala Hazretleri hadisi değişiyor, ayet-i ile bize duyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeyle, kafirleri korkutacak, gücünüz yettiğince, kuvvet ve alet ve edemat hazırlayın. Şimdi ata güler herkes. Yani at, at senin benim gibi ot ister, yemek ister, acıkır, su ister bilen. Şimdi atla cihat devri geçti. Helikopter var, efendim füzeler var, çeşit çeşit silahlar var. Bunlara hazırlamak oyunumuzun borcu. Öyle hazırlayacağız ki Türevi bu nebibi adu vallahi vadi. Düşman korkucu. Aman diyecek. Türkiye'ye, Türkiye'ye neme lazım? Saldırmayalım, yan batmayalım vesaire diyecek yani. Düşmanı korkutacak kadar silahla tıklım tıklım do dop dolu olmak dinimizin ayet-i keriminin, Kur'an-ı Kerim emri. Müslüman böyledir yani. Ben onun için yazılarında şeylerinde böyle mecmada arkadaşlara söylüyorum, söyledim. Geçtiğimiz seneler mesela Irak Harbi olacağı belliydi. Körfez Harbi. Düşmanlar hazırlığı yapıyorlar. Perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor. Alıyorsun hadi. Harp olmayacak, harp olmayacak. Harp olmayacak olsa Amerika oraya o kadar askeri indirir mi? Planı yapılmış, efendim minareyi çalmış, kılıfını hazırlamakla meşgul, efendim bahane bulacak, şey yapacak, oraya askeri indiriyor beş belli harp olacak. Ben yazdım o zaman. Arkadaşlar dedim, silah alın. Mesela devlet niye misal ediyor? Çifte, çiftenin üzerini alın, çifte alın, başka silah alın, evinize bir tane bulunsun. Sevaptır, bak Gücünüzün yetişince düşman. Yani o eve aman girmeyelim desin hırsız, kopsun. O adamın çiftesi vardır. O avcılık kulübünden ruhsatlı şeyi vardır. Bilmem şeyden ruhsatlı tabancası vardır. Yani olsun. Neden? E Müslüman düşmanı korkutacak gibi olması lazım. Dedim silahların Silahınız olsun. Harp olabilir, darp olabilir. Her taraf İstanbul gibi değil. E i̇şte nitekim Adana'ya bile bomba atma tehlikesi oldu. Antep Güneyde Anadolu çeşitli sıkıntılara girdi. Evimizde pirinç bulunsun, çuvalla şey bulunsun, un bulunsun. Biz de aldık. Yani nasihatimizi kendimiz tuttuk. Yani kendi evimize biz de koyduk. Neden? E tedbir olsun diye. Müslüman hazırlıklı olacak. E şimdi, şimdi bakın gene Türkiye'de bu selam kardeşlerim, yine kardeşi kardeşe kıldırma hazırlığı var. Kokusu var. Emanesi var. Kafir istiyor ki kardeşi kardeşe vursun. Ben hayatımda hiç ayırım yapmadım. Kürt'müş, Türk'müş, Çerkez'miş, Kafkas'mış. Seviyorum da işte. Arkadaş olduğum şeyler var. Halis muhkis Kürt kardeşlerim var. O beni sever ben onu severim. Bizim aramızda bir şey yok. Müslüman Müslüman'a öyle bir kardeş ediyor ki böyle dindarsa Allah'tan korkan insansa, mertse herkes herkesi seviyor. Biz asırlarca birbirimizin kan tahrini yapmamışız ki. Senin gözlerin çekik mi, elmacık kemiklerin çıkık mı, sen hangi ırktansın, nereden geldin? Biz bunu hiç ayırmadık. Müminse bağrımıza bastık kardeşimiz dedik. Şimdi mümini mümine kurtarmak istiyorlar. Ya biz Kürtlere sen vali olamazsın, emniyette subay olamazsın, asker askerde subay olamazsın, emniyette polis olamazsın, bakan olamazsın, milletvekili olamazsın, İstanbul'a gelemezsin, ticaret yapamazsın dedik mi? Hiç ayrım yaptık mı? İster boşnak olsun. ister Kürt olsun. ister Türk olsun. Müslümanlar kardeştir dedik. Efendim ağrımıza bastık. Şimdi bizi birbirimize kırgırmak istiyorlar. Aşkâr olan bu. Oyun bu. Kim istiyor? Aşkâr vesvelli Almanya istiyor. Avrupa istiyor. Daha başkaları istiyor. İsrail istiyor. Çok net olarak belli. Efendim talebe olayları bilmem ne. Ben bizim arkadaşlara alenen söylüyorum. Yani birisinden bir korktuğum çekim değil veya yağ çekmek için değil. Bulaşmayın böyle olaylara. Neden? Sizin birbirinize yumruk vurmanız, kavga etmeniz düşmanı güldürür. Şeytanı güldürür, düşmanı güldürür. Bundan siz kar etmezsiniz. Bak ne güzel yazıyor gazeteler, dergiler. Yıllar yılı Lübnan'da harp oldu, şimdi durdu. Kar eden bir taraf var mı? Yok. Şimdi Türkiye Mümkün olsa da İran'la birleşse, Irak'la birleşse, Kürek'le birleşse, Suudi Arabistan'la birleşse, Suriye'yle birleşse konzuman bir şey olsak. Bak, nasıl seviniyoruz Kazakistan'dan, Özbekistan'dan insanlar geldi, siz bizim ağabeyi biliyorsunuz, kardeşiniz filan bize yardım edin deyince kontrolümüz kabarıyor. Seviyoruz da Azerbaycan vesaire. E biz birlik, beraberlik isterken bu ayrılığı kim istiyor? Türkiye kuvvetlenmesin diyenler istiyor. Yani aslında... ...Kürde yardım etmek isteyen istemiyor. Kürde yardım etmek isteyen istemiyor. Aslında Türkiye'yi zayıflatmak isteyen istiyor. İstiyor ki Yugoslavia'daki gibi... ...bir de gürültü çıksın. İstiyor ki Kafkasya'daki gibi... ...burada da gürültü çıksın. Müslümanlar rahatlıyor, yüzü görmesin. Kendileri rahat etsin. Kendisi çıkartıyor bu olayları. Kendisi kışkırtıyor. Kendisi oradaki adamları besliyor. Kendisi göz yumuyor gidin şuraya bombalayın ben seni hoşgörüm yani sen onların istemediği bir yeri bombala da bak anında çık diye nasıl yakalarlar her köşe başında şey var yani iki bin kişiye polis yani iki bin kişiye bir polis düşüyor veya daha az yani böyle çok iyi teşkilatlı isterse nazlaklara fırsat verir mi? hiç fırsat vermez orada biz bulunduk bulunan arkadaşlarımız biliyor destekliyor hainliğinden onun için Müslüman Müslümanı sevecek bir Kürt kardeş edinin, her biriniz. Kürt değilseniz. Kürtseniz, bir Türk kardeş edinin. ziyarede edin, ilgili Allah rızası için birbirinizi sevin, uymayın böyle şeyler. Biz bir yerde bir mülk almaya karşı çıkıyor muyuz? Bir iş yapmaya karşı çıkıyor muyuz? Irk ayırımı yapıyor muyuz? Tayinde bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Yapılmasın. Ve muhabbeti kafir istiyor diye bozmayalım. Kafir istiyor diye huzurlu memleketimizi savaş alanına çevirmeyelim. Ne oldu yani? Ölenler şey, i̇nsanlar mıydı? Batırtıydı? Suçlu insanlar mıydı? Yani ortada bir suçlu var. Masum, gelinler öldü, kaynanalar öldü, zavallı çocuklar öldü. Ne oldu yani? Onun için <gülüyor> gözünüzü açın. Allah-u Teala Hazretleri şu anda savaş yok diyoruz ama tabi yine de düşmana karşı her türlü hazırlığı şey yapmak var. Hazırlığın en iyisi de Allah'ın sevgili kulu olmak. En güzeli, İslam'a sımsıkı sarılmak. Biz Müslümanız diye bu adamlar bizi istemiyor. Kafir de olsak istemezler gene. Gene bizi sömürmek isterler. Çünkü onların kafir, sömürdüğü kafir ülkelerde var. Hristiyan falan ama gene sömürüyor. Yani ne yapsan o seni sömürmek isteyecek. Onun için kuvvetli olacaksın, muhabbetli olacaksın. Ya nasıl Güney Amerika'yı sömürüyor. Brezilya'yı, Bolivya'yı, Peru'yu, Orta Amerika'yı vesaireyi sömürüyor adam. Hristiyan. Afrika'nın birçok yerlerini sömürüyor. Onun için muhabbetimizi bozmayacağız. Gaza, gazanın çok çeşitleri var. Cihadın çok çeşitleri var. Ama hepsinden evvel Allah'ın sevdiği kul olacağız. Ve muhabbetle hareket edeceğiz. Fatiha-i Şerife, maalesef. Üç salavat şerife <Gülüyor> İki Edem Neşrah Hekde Besmele'yle Yirmi bir gülübü Allah'ı besmeleyle. Üç salavat-ı şerise. Altyazı M.K. of Allah. In Küllu Hakul Mubin, Muhammedu Rasulullahi Sadiqul Waadul Sallallahu Taala aleyhi ve Alihi Ajmä'ın Ta'übün Taahirin, rahmani rahim Lakin Jaa Ekm Azizun Aleihim A Nit Tum Harisun Bil rahim فَإِن تَوَلَّوْا فَقُل حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ Elhamdülillahi akkamrihi ve salatu esselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ecma'in. ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbel alemin, ya Erhaman Rahim, ya Zel esmai l-husna ve sifatil esna ve n-util ala. Ya mücibetle avat, ya yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, hatmi hacegânımızı, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 3 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i çekilmiş olan 4444 salat-ı sahip ibadet ve ta'atlerimizi, vaazımızı, tezgirimizi, hadis-i şerifleri okumamızı dinlememizi Ya Rabbi lütfunla, kereminle ahsen ve etem olarak makhûl eylek. Ah, kereminden cümlemize ecri cezil, sevabı kesirler ihsanıyla. Ya Rabbi biz bu hasıl olan sevapların mislini evvela ve hasreten Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa aleyhi ebbal-i ve ekmel-i teslimat hazretlerine sevgiyle, saygıyla, acizane, naçizane arz ve ve hediye eyledik. Hemen şu anda vasıl eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hepimizden hoşnut ve razı eyle. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne ermeyi cümlemize nasip eyle. Cümlemizi Peygamber Efendimiz'in yolunda daim eyle. sünnet senin seniyyesine sımsıkı sarılmayı cümlemize nasip eyle. sünnet niye ile nebeviyeyi yaşayıp, ihya eyleyip, yüzlerce şehit sevabı kazanmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i bize hayatta yolda eyle. Kabirde nur eyle. Kıyamette şefaatçi eyle. Cennete girmemize rehber ve delil eyle. Ya Rabbel Alem'im, ömrümüzü Kur'an-ı Kerim yolunda geçirmeyi nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i bizden davacı etme. Davacı edecek duruma bizi düşürme. Kur'an-ı Kerim'in kabirini, kıymetini bilmeyi nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi, öğrenmeyi, ahkamını bilmeyi ve onlara uymayı nasip eyle. Kur'an-ı hayatımızda bizlere yol gösterici ve rehber ve muhteder ve imam eyle. Ya Rabbel alemin bizi ve evlatlarımızı ve ailelerimizi ve akrabamızı, ahbabımızı, zürriyetlerimizi, nesillerimizi Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırma. İmandan sonra küfre düşürme. İzzetten sonra zillete uğratma, kabulden sonra kapından kovulacak duruma düşürme, hidayetten sonra dalalete ayaklarını saptırma, yolunda daim zikrinde kaim eyle. Ya Rabbi ümmetin bozulduğu fesada uğradığı zamanda sünneti seniyeye sarılanlara her birine yüz şeyi sevabı verileceğini vaat etmişsin, bizi o sünnet-i seniyeye sarılıp o şehit sevaplarını alanlardan eyle. Ümmeti Muhammed'e faydalı olmayı çok sevap kazanma vesilesi kılmışsın. Bizi ümmeti Muhammed'e faideli kullan eyle. Zararlı faaliyetler yaptırma, Yanlış yollara düşürtme. Yanlış işlere bulaştırma. Fitnelere fesatlara uğratma. Ya Rabbel Alemin cümlemize, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler işan edin. Maddi manevi sıkıntılarımızda ferahlıklar nasip eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle. Dertli kardeşlerimize devalar nasip eylem. İmtihanlara giren kardeşlerimizi imtihanlarında muvaffak eylem. Maddi manevi ailevi, ruhi bedeni sıkıntıları olan kardeşlerimizi Sıkıntılardan kurtar. Dünyanın ve ahiretin hayırlarına, ferahlarına, sürurlarına, sevinçlerine nail eyle. Ya Rabbi bizleri iki cihanda bahtiyar eyle. Ya Rabbi şu ecdadımızın bize emanet ve yarigar bıraktığı güzel belgeleri kusurlarımızdan dolayı elimizden alma. Kafirlere kaptırtma. Düşmanların istilasına bizleri uğratma. İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtar Ya Rabbi nicelerinin yavaş yavaş kurtulduğunu görüyoruz. Tamamını ertir ya Rabbi. Senin dinine en güzel tarzda hizmet etmeyi bizlere nasip et ya Rabbi. Bu şerefi bizden esirgeme ya Rabbi. Bizim vasıtamıza nice insanların hidayete gelmesini bize nasip eyle ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine yaymayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya alemin cümlemize helal rızıklar nasip eyle. Haramların Günahların her çeşidinden cümlemizi koru Ya Rabbi. Haramlardan günahlardan cazip de olsa, kolay da olsa, keyifli de olsa bizi uzak eyle Ya Rabbi. Rızan yolunda sıkıntı da olsa, yorgunluk da olsa bizi rızanın yolundan ayırma Ya Rabbi. Nefsimizi esir etme Ya Rabbi. Şeytana maskara durumuna düşürme Ya Rabbi. Yolunda daim zikrinde kaim eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi'l-Alemin cümlemize hayırlı Sıhhatli, afiyetli, saadetli uzun ömürler ihsan eder. Hayat hayırlı olduğu müddetçe sıhhatle afiyetle yaşar. Ölüm hayırlı olacağı zaman bizi sevdiğim bir kul olarak, sevdiğim bir ameli işlerken, sevdiğim bir ibadeti yaparken, sevdiğin yerdeyken, sevdiğin yoldayken, ruhumuzu sevdiğin kul olarak alıyor Ya Rabbi. Bizi kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğrayanlardan etme ya Rabbim. Affeyle ya Rabbim. Lütfeyle ya Rabbim. gazabına uğramadan, cehenneme düşmeden, bir gayri hisap sıratı yıldırım gibi geçip cennete girenlerden eyle ya Rabbim. Cennet içinde bizi Peygamber Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbim. Sohbetlerinden nail eyle ya Rabbim. Havz-ı doya doya nuş etmeyi nasip eyle ya Rabbim. Senin mübarek meclislerine davet ettiğin, cemalini gösterdiğin, has kullarının cümlesine de dahil eyleyelim. Bi hürmeti esmaikel huşrah, ve bi hürmeti habibikel müştevâ, ve bi hürmeti hatamatil kur'anil azim, ve bi hürmeti salavat-ı şerife, ve bi hürmeti esrân-ı suretil Yalova'da bir Kur'an kursu yaptırıyoruz muhterem kabilelerim. Kız talebeleri yetiştirmek için şöyle bir köyde geniş bir arazi üzerinde 4-5 katlı böyle kışla gibi sağlam güzel. Onun sıkıntıları var. Çatısını falan kapattık ama kaba inşaatı falan yarım. Orada çalışan ihvanımızdan kardeşlerimiz var. Aksakallı, Nurani, Dürür. Kendisi de yardım eden, yani topladığı paradan hisse bile almayıp sırf oraya yardım eden, koşturan, kendisi Bizet malından oraya hisse ayırmış kardeşlerimiz var. Onlar şimdi sıkıntı çekiyorlar. Sıkıntı çekince de kalkıp bize geliyorlar. Mali bakımdan biraz destek olalım diye istiyoruz. Bu kardeşlerimizin bu Kur'an kursunu ben biliyorum gittik Yani biz işin üzerindeyiz. Vakfımız işin üzerinde. İnşallah burada kızları toplayıp Kur'an öğretip, hoca yetiştirip, dinler yetiştirirsek onların vasıtasıyla da dine çok faydalar hasıl olur. Bu müesseseye hatırlı hatırlı yardımlar yapın yani. Bol bol yardımlar yapın. Şimdi yapmazsanız bile adresini alın, oraya yardım gönderin. Yardım edecek kimseleri aracı olun, bulun, yardım etsin. Bir an evvel tefriş edelim, döşeyelim, dayıyalım. Oraya kız çocukları yerleştirmeye başlayalım. Yetişmeye başlasınlar. Efendim, böyle hayırları biz size söylüyoruz deravit edene, yani gösteren yol gösterene de sevap var diye tabi siz de yardım edince sevap kazanırsınız bu dünyamalı insan tabi para kazanıyor neden kazanıyor? Dostla düşmana muhtaç olmasın diye kazanıyor bile neden kazanıyor? Böyle hayırlar yapsın da Allah'ın rızasını kazansın diye oluyor bu güzel bir hayırdır, faydalı bir hayırdır bu caminin yapılması, genişlemesi için yardımlarını istedik, yaptınız, genişledi, güzel oldu, Allah razı olsun. Ona da yardımcı olur. Birisi demiş ki, iki hafta önce bu kadınların namaz kılma meselesi biraz e, yanlış anlaşılmış. Kimisi namazda, namazı kılarken imama uyuyor, kimisi uymuyor diye bir yazı yazmış birisi. Ondan sonra da bir şeyler söylemiş ama söylediklerinin hepsi tam yani fıkıh bilgisine uygun değil de ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim kadın cemaatimiz var. Bizim vaazımızı dinliyorlar. Cami'nin birisi yan tarafının altında. Şu sağ tarafının alt katı. Kadınlar kısmı yaptık orayı. Kapısı sokaktan. Oraya giriyorlar. Orada namaza imama uyabilirler. Çünkü biz orayı burasıyla irtibatlı yaptık. Orası camidir. Cami'nin kadınlar kısmıdır. Orada şeye uyabilirler. İmama uyabilirler. Bir de avlunun arka tarafında arada hiç ilgi olmayan mekanlar var, salonlar var. Bazen kadınlar orada da dinleyebiliyorlar, kadınlar ve erkekler. Arada böyle yol oldu mu, cemaat bölündü mü, o zaman şey caiz olmaz, imama uymak caiz olmaz, bölünmüş olur şey, bütünlük, o zaman kılınmaz. Şu yan taraftakiler imama uyabilirler, arka taraftakiler şey olmadığı için, tam bağlantı kuvvetli olmadığı için uyamazlar. Bunu bir daha hatırlatıyoruz. Efendim, bazı sorular yılbaşıyla ilgili, efendim, e, yılbaşı için e, özel televizyonumuzu açmıyoruz, başka zamanda dinliyoruz, o zaman da açsak ne olur demiş birisi. İnanayasınız diyeceğim yani, şaka olsun diye ben şimdi, yani sanki öbür zamanda açmakları meşruymuş gibi, onu delil göstererek bir de bu tarafta açsak ne olur demişler. Ne zaman karşına bir çıplak kadın gelirse zina girersin. Ne zaman bir harama baksan, haramı dinlesen günaha girersin. Bu böyle iki kere iki dört bir şey. Güzel şey okunsa, Kur'an-ı Kerim okunsa, vaaz verirse dinler. Yani bizim televizyonun efendim, ekranına vesairesine düşmanlığımız yok ama o ona sarılıyor, o onu öpüyor yatağa yatıyorlar, kalkıyorlar, ev, evin ...ne edep kalıyor, ne ar kalıyor, ne namus kalıyor... ...gelin var, kaynana var, kaynata var, damat var... ...küçük çocuk var, ne olduğunu bilmeyen insan var... ...masum var, delikanlı var... ...bunlar günah yuvası oluyor o haliyle. Yatak hayatını sahneliyorlar, utanmıyor, edepsiz bu adamlar. Allah'tan korkmaz insanlar, bunlar kafir. Günah hayatını, yatak hayatını, gayri hayatı sahneliyor. O ona bilmem aşık olmuş, ötekisi bilmem ne olmuş... Efendim cehennemli şeyleri şey yapıyorlar. O zaman e, da seyretmeyecek. Yıl başında da yıl başında koran mı okuyacak bu adamlar televizyonda? alacaklar filanca şarkıcı transfer edecekler, filanca tarz sözü getirecekler. Efendim içki alemleri, bilmem e, konfetiler, bilmem neler, şeritler rezalet. E, bunlar şey olacak. Yani özellikle o akşam açma, başka zaman da ancak faydalı şeyleri seyret, başka zaman açma. Bazı şeyler hoşuma gidiyor. Mesela denizaltını gösteriyor. Gökyüzünü gösteriyor. Allah'ın kudretini anlıyorsun. İlmin artıyor. E, şey yayınları var. Açık öğretim yayınları var. Onlara bir şey demiyoruz ama rezalete ben müsaade etsem Kur'an müsaade etmiyor. Peygamber Efendimiz müsaade etmiyor. Bir kadına insan. Örtünü bir kadın. Mesela yolda bir kere gözü takıldı. Aha bir kadın geliyor. İkinci baktığı zaman şeytandandır diyor. Daha bu çıplak değil ama öbür tarafta televizyonda çıplak açılmış, donanmış, soyunmuş çıplaklığın ötesinde ne olması gerekiyorsa onlar da gösteriliyor. Rezaletin bin, bin Hiçbir şey olmasa bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevver'e geldi baktı, baktı ki orada bir bayram seyren hazırlığı filan. Ne bu dedi? Ya Resulallah biz bu dedi ne ve Can günlerini şey yaparız Efendim, eskiden beri kutlarız. Bu bizim töremiz. Bu eğlenceler yaparız. Müsabakalar yaparız. Dedi Allah bunların yerine size Ramazan bayramını, kurban bayramını nasip etmiştir. Bunlar yok dedi. Yani normal belki bir at yarışı yapacaklardı. Belki bir normal bir gösteri yapacaklardı. Ona da müsaade etmedik. Şimdi mesela bu Türk kardeşlerimize de uyarıyorum. Aslen olur ya hani o diğerlerden olmuş olur. Nevruz Bak Nevruz'u yasakladı Peygamber Efendimiz. Çünkü Müsl İslami bayram değil. Nevruz'u bayram ediyor. Olmaz öyle şey. Kendi kendi ka şey, Arap kabilelerine Efendimiz yasakladı. E sen şimdi gidiyorsun Gayrimüslimlerin bir bayramını kutluyorsun. Sonra Gayrimüslimlerin de dindarlarının da zaten karşı çıktığını Kutbe'de Mustafa Hoca söylemişti. Yani onların da yani Hristiyanlığın aslında da uygun değil adetleri adetlerinden karışmış safsata şeyler. O bakımdan da uygun olmuyor. O bakımdan yılbaşı ile böyle şuurlu bir sosyal mücadele yapmamız lazım. Bu bizim görevimiz. Ben ben diyorum ki yılbaşında, mesela bazı kardeşlerimiz program yapmışlar yılbaşında aksine program yapmışlar camilerde vesairelerde filan. Oraya gidebilir miyiz? Sultanahmet'te bilmem Süleymaniye'de vesairede büyük camilerde program yapmışlar filan. Tabi günah yerine gitmek yerine, sevap yerine gitmek iyi ama, efendim, öteki programlara katılmamalı. Hindi özellikle Aralık ayında, Ocak ayında almamalı hindiyi. Hindi eti tatlıymış bilmem neymiş. Özellikle alma çünkü o zaman da alıyor ötekiler. Çünkü bakın bunun delili ne? Yahudiler muhazzenin onunda da oruç tutarlarmış. Nuh aleyhisselam kurtuldu, Musa aleyhisselam filan filan kurtuldu diye. Peygamber Efendimiz onlara muhalefet etmek için dokuzunda ve onunda tutun. Onunda ve onbirinde tutun diyor. Yani ibadette bile ona benzemeyi ibadette bile uygun görmüyor. Günahta uygun görüyor mu? Onun için bizim yılbaşı diye bir problemimiz yok. Bizim yılbaşımızda zaten e, dini yönden yılbaşımızda şeydir. Muharrem diyor. Sevaplı e, mevsim olarak düşününecek olursa, bizim sevaplı zamanımızda üç aylardır. Rezec geldiği zaman, Rekab kandili geldiği zaman, efendim o zaman bayramet, sevin, ibadet. Et. Şimdi, şimdi bunların yeri yürüdü olmuyor. Yani biz ne diyeceğiz? Ben Müslümanım. Benim örfüm, adetim, an anem var. Benim deden mezarından çıksa bize ayıplar. Kılığımıza piyasetine. Yani sen ne yapıyorsun? Ben bunlarla. Nice seferler Allahuekber Allah Allah diye diye savaşmıştım Sen şimdi bunlara mı belredin? Torunum, evladım diye bize ayıplar. Biz onların yolunda gitmeyeceğiz. Biz İslam'ız, Müslümanız biz. Biz çıplaklığı sevmeyiz. Kadın erkek sarmaş dolaş, efendim beline kolunu dolamış, e, boynuna, boynunu dolamış. Biz biz böyle şeyleri bilmeyiz. Yani bizde bu böyle gayet e, mahrem bir şeydir. Evlilikte olan bir şeydir hiç öyle dışarıya lafı bile çıkmaz. Bizde kadı, adama karının ismi ne diye bile sorulmaz. Adam karısının ismini söylemez. Kadın kocasına ismiyle hitap etmez. Bizim ahlakımız var. Güzel ya bu. Bu güzel şey bırakılır mı? Sünnet merasiminin minyatürünü gördüm Osmanlı kitaplarında. Sünnet. Çocuğun sünnet edilmesi merasimini gördüm. Böyle fotoğrafçının Örtü altına girdiği gibi minyatürde gördüm yani. Örtünün altında sünnet ediyor. Birkaç defa burada söyledim. Şimdi nasıl sünnet ediyorlar? Çocuğu açılıyor ayakları, herkes toplanıyor. Efendim, kadınlar da şeyden bakıyorlar. Örtülmüşler veya örtünmemişler. Çocuğumuzun dibini nasıl kesilecek bilmem ne? Efendim. Çünkü şu çocuklarda geliyor kızlarımızdan. Git ya filan diyorsun ne oluyor filan diye. O da meraklı. Görüşüyorum şey ya. ''Çocuğun avreti de düğün avreti gibidir.'' diyor Peygamber Efendimiz. Bak bunları ben hep size izah ediyorum, anlatıyorum. Peygamber Efendimiz'in sözünü söylüyorum size. Çocuğun bibisiyle ötekisinin farkı yok. Yani o da avrettir, o da avrettir. Göstermeyecek. Osmanlı onu kapatmış, sünnetçinin işi var orayı kesecek diye. Örtünün altında yapmış. Bu bizim töremiz, bizim her şeyimiz güzeldir. Biz onlara benzemeyiz, onlar her şeyini açıyor. Hamam sahnesini basmış. Efendim göğsü açık, kalçası açık, bacağı açık. E Rezavet bunlar yani. Bunlar behi, behimi diyoruz bunlara. Yani behi, behaim hayvan demek. Behimi hayvansal. Yani bunların töreleri hayvansal. Biz meleksel adetleri bırakıp da insan, insani şeyleri bırakıp da behimi hayvani şeye mi döneceğiz? Onun için ben diyorum ki, yastı namazını camide kılarsınız, eve gittiğiniz zaman da çoluk çocuğu toplarsınız. Aman evladım, ben sizin babanızım. Size vasiyetim olsun ki benden sonra sakın gevor adetlerine meyletmeyin. Biz Müslümanız, biz Peygamber Efendimiz'in ümmetiyiz, biz Kur'an'ın ehliyiz, biz ahir zaman ümmetiyiz, Allah'ın sevdiği ümmetiz. Bizim günahlarla, haramlarla, içkiyle, kumarla, öpüşmekle, efendim, zina ile ilişkimiz yoktur. Aman evladım, bu adet memlekete giriyor, katiyen bununla hiç ilgilenmediğiniz gibi bununla da mücadele etmek bizim sosyal görevimizdir. Onlar ne mücadelesi yapıyor? Bu adeti, Hristiyan adetini, bu kafir, kutperes adetini bizim memlekete yerleştirme mücadelesi yapıyor. Biz de. biz de bunu memleketimizde kök salmasın, tutmasın diye kökünü kazıma mücadelesi yapacağız. Çocuklarınıza nasih edeceksiniz. Aman evladım ben senin baban mıyım? benim sana vasiyetim olsun ki ömrün boyunca katîyen, Hristiyan adetlerine uymayacaksın gavur adetlerine, dinsizlerin yoluna gitmeyeceksin, dinden imandan vazgeçmeyeceksin, böyle putperest adetlerine tabi olmayacaksın, onların bayramlarını kutlamayacaksın, onların efendim günah olan şeyleri yapmayacaksın diyeceksin muhtemem kardeşim Bunu birkaç kişi sormuş da böyle uzun olarak şey yaptık. Efendim dedim ki bir de o gece yasıyla sabah namazını camide kılmaya dikkat edin. Çünkü geceyi ihya etmenin bir kurnazlığı, bir yolu yasıyla sabah namazını camide kılarsa insan o zaman gece ihya edilmiş olur. Onun için geceyi ihya etmiş sayılmak için yaslı namazını camide kılarsınız, sabah namazını camide kılarsınız, iki namazın arası ihya edilmiş olur. Bir yatsı namazından sonra hemen erken yatarsınız. da böyle bir bazı nasihat çektikten sonra, bir vasiyet ettikten sonra hepiniz bir vasiyet edin. Efendim, yatsıdan sonra erkence yatsın. Erken yatınca üçte, de kalkacaksınız. Dörtte kalkacaksınız. Onlar sızmış olur. Gece yarısında mumları söndürürler, öpüşürler, koklaşırlar. Ondan sonra rezalet sızarlar bir kenara. Ama siz ikide, üçte kalkarsınız. Allahu ekber. Teheccüd namazı Kılarsınız, el açıp dua edersiniz. Ya Rabbi, sen bizim kalbimize hidayet eyle. Bunlar şaşırdılar, bu dedelerimiz bu işleri hiç yapmazlardı. Şimdi gazetelerle, televizyonlarla acayip acayip adetler geliyor, giriyor. Sen uyanıksın nasip et, bu şehitlerin çocuklar cehenneme gitmesine, doğru, doğru yoldan ayrılmasına diye dua edersiniz. Sabah namazlarda da camiye gelirsiniz. Geceyi böyle geçirin. Birisi diyor ki, yabancı ülkelere giden yük gemilerinde çalışıyorum. Cuma üzer üzerimize düşer mi? Seferi olan insana Cuma farz değildir. Vakit namazını kadar, tamam. Efendim, birisi soruyor ki, bir bazı karar verirken içimizde çeşitli sesler, düşünceler hasıl oluyor. Bunların hangisini rahmani, hangisini nesani ve şeytani olduğunu nasıl anlayabiliriz? İlimle anlarsın. İlimle anlarsın. İçeriden gelen bir sestir. Onun başka türlü anlayamazsın, şeriatı öğreneceksin. Allah'ın emrini öğreneceksin, farzları öğreneceksin, haramları öğreneceksin. İçinden gelen sesin, karşına gelen görüntünün, gözüne görünen şeyin, helal mi, haram mı, doğru mu, yanlış mı olduğunu, terazisi şeriattır. Onu bilmezsen şaşırırsın. Hak iş yapacağım dersem derken batıl iş yaparsın. İlim öğreneceksin. Ben bu hocam. Tasavvuf erbabı da olsan ilmi öğreneceksin Tüccarda olsan ilim öğreneceksin... Memurda olsan ilim öğreneceksin... Mecburi bir ilim mecbur şeyi var, miktarı var... Her Müslümanın bilmesi mecbur olan... Nedir o mecburi miktar? İlmihal bilgileri... Eyvah! yandık hocam. Demek ki ilmihali bilmek her Müslümana mecburi miymiş? Mecburi ya... Bu mecbur ilim... Bak onu bile bilmiyoruz... Namaz nasıl kılınacak... Oruç nasıl tutulacak... Onlardan dahi haberimiz yokmuş demek... Onları öğreneceğiz... Gazete okumayacağız... Mecmua okumayacağız, başka şey okumayacağız, öncelikle her şeyden önce onları öğreneceğiz. Çünkü Hazreti Ömer dövermiş, imtihan edermiş, bilmeyen dövermiş. Hz. Ömer'in çeşit çeşit kıssalarını okuyorum, dün de okudum, et kesildiği yere gidermiş kasaba. İkinci defa et almaya gelenler dövermiş. Ki, öteki arkadaşlarını da biraz hak anlayın, et bol değil tabi, herkes evine bir kilo alıyor. Bir daha gelen dövermiş, ötekilerin canı yok mu diye. Et bol olmuyor. Bizim köyde de hatırlarım ben bir et kesilirdi efendim. Hop hemen herkes birer içer. Keser. Gittiğin zaman her zaman mı? Efendim birisi tavuk meselesini sormuş. Makineyle tüyleri yolunuyor, mahsuruyor. Efendim bazsa sıcak suyla tüyleri yoluyor. Sıcak suyun içine atıyorlarmış. Kaynama durumunda olursa pişme durumu olunca o zaman Mur, murdar olduğundan murdarlaşıyormuş. Ama o miktarda olmazsa zarar olmaz diyorlar. Böyle e, lastik şeyler, parmak gibi dönen şeylerle, makineyle tüyünü yollmakta bir mahsur yok. O, onda bir şey olmuyor. 5 milyon vade, peşinle, vadeli araba alınabilir mi? Alınabilir. Yani bir insan bir alışverişi peşin parayla da yapar, vadeli de yapabilir. Bir mahsur yok. Vadeden dolayı Hak koysa karşı taraf, elbet koyacak, onun da mahsuruyor Pazarlığı ilk başta öyle yapmışsan, onun da mahsuru yoktur. Annem ve babam yalnız olduklarından dolayı beni evlendirmek istiyorlar, diyor birisi. Ben de yüksek okulda okumak istiyorum. Onlara karşı çıkmakla hata mı etmiş olurum? Bilmiyoruz kız mı, erkek mi, nedir Yani. Efendim yüksek hukukla gitmek istediğine göre annesi babası evlendirmek istediğine göre galiba kız olsa gerek. Tabi evlenmesi büyüklerinin gönlünü hoş etmek bakımından da kendisinin şahsı bakımından da uygun olur. Çünkü evlenenin dini bütünleşiyor. ibadetlerinin sevabı daha, daha da artıyor. Ondan sonra gene ilmi öğrenir. Çok çeşitli ilim öğrenme yolları var. Bugün o kadar kolay ki televizyonun karşısında otur dersleri mutlaka takip et. Diplomalık mühim değil ki işte öğrenebilir insan. Bazı nedenlerle gece yarılarına kadar uyuyamıyoruz. Yatmadan önce teheccüd namazı kılarak yasak olur mu? Veya gece sonuna doğru kalkmak ile gerekir mi? Evet, herhangi bir sebepten uyuyamamışsa bir insan yatarken atlası alıp kılarsa teheccüd yerine geçer diye bildiriliyor. <gülüyor> Bir kimse maddi imkanının yetersiz olmasından dolayı bizzat gelip görerek intisap edememiş olsa, Hoca Efendi'nin dergilerden ve çeşitli vasıfalardan dolaylı olarak bir ertetmiş olsa olur mu? Şimdi Gümüşhane'de hocamız Ahmet Siyahattin Efendi, yani şu hadis kitabını okuduğumuz büyüğümüz, diyor ki, bizi seven, bizim kitaplarımızı okuyan bizlendir diyor, o şey yapmış. Ama tabii işin doğrusu gelip efendim söz sözle şeyle nasihati alıp normal olarak bildirmesi. Ama buna imkanı yok. İmkanı olmadığı zaman inşallah o sevgiden dolayı olur. İlk fırsatta gelsin. İslami çalışmaları yaparken taktik icabı yalan konuşulabilir mi? Hangi durumlarda yalan konuşulabilir mi? yalan konuşulabilir. İki kardeşin arasının, arkadaşın arasını ıslah etmekte yalan konuşulabilir. Evlilik hayatında karı koca birbirlerine efendim e, arası düzelmesi için yani evlilik muhabbeti devam etsin, yuva yıkılmasın, devam etsin diye. Orada yalan caizdir. Bunların hepsi sonu hayır olduğu için caiz oluyor. Bunun dışında Müslüman yalan konuşmaz. Dobro dobro olur. Müslümanın de Dobro dobra dürüst olması. Eğer bazı bilgileri fazla konuştuğu zaman karşı taraf ondan istifade edecek, bizi alayacak diyecekse susar. Tabii yalan söylemeyi kapısını açmak doğru değil. Üç yerde caizdir diyor Peygamber Efendimiz. Onlarda da iki kişinin arasını ıslah etmek var. Efendim, aile yuvasını ıslah etmek meselesi var. Bir de harkta düşmana doğru bilgi vermemek meselesi. Onu da anlıyoruz tabii. Düşmanın esir düşmüş. Söylemeyecek yani. Bir insan devamlı olarak kendi nefsinin kandırması sonucu günah işlerse, bu da özellikle gençlikten kaynaklanırsa, nasıl bir yol izlemelir? Tabii horuç tutarak oruç tutarak nefsinin başka isteklerini de zaman zaman yapmayarak kuvvet kazanacak, idman yapacak. Oruç tutacak. Bazı meşgul şeylerini istediği zaman yapmamak suretiyle nefsinin her dediğini yapmama alışkanlığını elde edecek. Evliya Allah ve büyüklerimizin şiddetle memuriyetlerden sakındığını öğreniyoruz. Bir teknisyen tekniker ya da mühendis kamu sektöründe çalış. Düşması, memuriyet kapsamına girer mi? diye birisi sormuş. Şimdi memuriyetten sakınmanın sebebi memuriyet maaşlı olduğundan bütün herkesin hakkı ona geçer. Yani memuriyeti güzel yapamazsa diye vebali çok olduğundan dolayıdır. Ama bu çeşit memuriyetler hem eski zamanda hem Evliyaullah'ın kendisi hem başka şahıslar teklif edilmişse kendisine gel bu işi yap tamam kusura bakmayın, affedin, yok senden başka şey yok, illa yapacaksın dediği zaman o zaman yapmak gerekiyor. Böyle kendisi istekli olmayıp da vazife kendisine teklif edildiği zaman bereket oluyor, Allah yardım ediyor, başarı nasip ediyor. Tabi devletin işlerinin de görülmesi lazım. Kötü insanların elinde kalırsa rüşvet olur, suistimal olur, vazifeler iyi yapılmaz, iyi insanların bu memuriyetleri kaçırmaması lazım. Yani o devlet memuriyeti istememek ille hiç istememek manasında değil. İmam azam efendimiz kadı olmayı istememiş çünkü kadı olmak çok zor. Hakkında hadis-i şerifler var. İyi hükmedemediği zaman çok cezası büyük. Ondan istememiş ve böyle girmemek için. <gülüyor> Birisi özel şeyini söylüyor filanca kıza talip oldular olur Allah mesut etsin efendim. itibaren çocuklarınıza namaz kılmayı emredin buyurmuş. Dokuzundan sonra hala kılmazsa zorlayın diye buyurmuş. Vurun buyurmuş. Onun için bir soru sormuş kardeşiniz. Yani kılmadıkları varsa öbesin. Sikil esnasında da diyor efendim her tarafım uyuşuyor. Kan hareketini hisseder gibi oluyorum filan diyor. Olur, o zikiri daha sakin bir şekilde yapsın, yani sesli olarak yapmasın ve ee, tane tane yapsın, zorlayarak yapmasın, kasılarak şey yaparak yapmasın, geçer onlar. Efendim, rabota veya zikir yaparken kendinden geçirsek, dalsak, dersi yapmış olur muyuz? Şimdi bir insanın uykusu var da namaz kılmakta, zikir yapmakta böyle uykuya dalıyorsa, Efendimiz'in tavsiyesi şu hizbini, evradını zikrini yapmakta uykusu geliyorsa efendim uyusun biraz bir de saatte kalsın o vazifeyi yapsın yani tam böyle uykusu basitken yapmasın ama normal olarak zikir yaparken biraz dağılmış çıkmışsa o da Allah'ın bir ikramı oluyor yani olabilir ders arttırma hocayla konuşarak olur Efendim, Başka bir şeyhin sohbetine katılma mümkün olduğu kadar tabii e, kendi hocasıyla ilgilenecek ama başka mübarek, salih insanların, alimlerin, meclislerinin gidilmesi olabilir. Şey yaptırmamak şartıyla yani işin o, o gidenlerin iyi insan olması şartıyla ve işin de sonra değişmemesi şartıyla. Evet. yani başka cemaatlere katıldığı zaman yavaş yavaş sen bize gel filan diye bir kaybolma ve eritme politikası bitme gibi durumlar olursa o zaman tabi dikkat etmek gerekir yoksa salih insanların alimlerin kendi şeyinden olmasa bile şeyine gidilebilir bir yere ziyaret etti orada birileri bir şey yapıyor efendim zikir meclisi kurmuş katılabilir ile katılmayacağım filan diye sakınmasına düzgün Allah hepinizden razı olsun Esen oldu mu? Efendim. Vakit oldu. İyi, tekrar esen okuyun. Bu sefer dersi almak isteyenler varsa namazdan sonra veririz. Eshallamalik.